Demek ki cenab Allah bu ayet-i kerimede, ikinci ayet-i kerimede belirtildiği üzere işleri çekip çevirir, tedbir ve idare eder. Ayetleri geniş açıklar, geniş geniş açıklar. Niçin? Belki umulur ki böylelikle Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak Inanas, i̇nanırsınız diye. Ahirete iman dünyayı, dünya hayatını iman edenin dünya hayatını düzene sokacak, intizama sokacak en büyük teminattır. Bugün eğer insanlar daha rahat haramları işliyorlarsa, insanlar daha rahat hukukullaha ve hukuku ibada riayet etmiyorlarsa, yani Allah'ın haklarına da, kulların haklarına da, hiçbir sıkıntı çekmeden, duymadan riayet etmiyorlarsa, şuna buna zulmetmeye aldırmıyorlarsa, Allah'a isyan mı etmişler, itaat mi etmişler? Kullara, beşeriyete ve diğer varlıklara faydalı mı olmuşlar, zarar mı vermişler? Bunların hiçbirisini hesaba katmadan, sadece kendisini merkeze alarak, bunun bana faydası varsa iyidir, faydası yoksa kötüdür diyerek mi ortada dolaşıyorlar? Yoksa, yoksa, her bir işi yapmadan, her bir sözü söylemeden, her bir davranışta bir eylemde bulunmadan önce onu ölçüp biçerek bu iş ahirette karşıma nasıl çıkar? Çünkü ben iman ediyorum ki zerre kadar bir iyilik yapan onu görecektir. Zerre kadar bir kötülük yapan onu görecektir diye işlerini, sözlerini, eylemlerini kırk yararcasına ölçüp biçip düşünerek tartarak mı yapıyor? Bunu tek belirleyicisi vardır. Ahirete gerektiği gibi iman etmek. Demek ki ahirete iman olmadan dünya hayatının düzene girmesi fertler için de toplumlar için de ümmetler, milletler, kavimler içinde de mümkün değildir. Ahirete doğru bir iman, bir zarurettir ve bütün peygamberlerin özellikle vurguladıkları, üzerinde durdukları bir iman esasıdır. Kur'an-ı Kerim'i tetkik edecek olursa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerini, irşatlarını inceleyecek olursak, her vesile ile veya her bir vesile geldikçe ahirete imanın hatırlatıldığını görüyoruz. Mesela, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. من billahi يؤمن بالله واليوم الاخري فاليكرم ضيفا Men kana kana hayran au liyasmut. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse misafirine ikramda bulunur. Allah Allah. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse komşusuna ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ya hayır söylesin yahut sussun. Bakın çok teferruat gibi görülen işleri bile Resulullah aleyhissalatü vesselam ahirete iman ile irtibatlandırmış Ve bunu Allah'a iman ile birlikte söz konusu etmiş. Demek ki Müminin dünya hayatının düzene girmesinde, kalıba sokulmasında ahirete iman mutlaka zorunlu ve gereklidir. O olmadan hiçbir şey düzene, intizama girmiyor. Günümüz dünyasının ifade elindeyse çıkmış olmasının sebebi de budur. Beşeriyet bunun için zivanadan çıktı. Bu imanı yitirdiği için biz ahirete iman etmekten bahsederken insanların dünyadan ele tek çekerek bir kenara oturup efendime söyleyeyim sürekli namaz kılmaları, oruç tutmaları, toplumdan insanlardan uzak olup soyutlanmalarını kastetmiyoruz. Ahirete iman bunu gerektiren bir şey değildir. Aksine ahirete iman Bizim dünya hayatımızı doğru yaşamamızın teminatıdır. Allah'ı razı edecek şekilde yaşamanın yol göstericisidir. Pusulasıdır. Beşeriyet bugün bu imanı yitirmiş olmasının faturasını, bedelini çok ağır ödüyor. İşte Cenab-ı Allah bu kitabı ve bu kitabın ayetlerini tafsilatlı ve etraflı bir şekilde anlatmak üzere indirmiş olması olur ki diyor, لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ tuqinun Böylelikle belki Rabbinize kavuşmaya kesin olarak inanırsınız diyor. Ahirete imanımızı takviye etmenin en güzel veya gerekli yollarından birisi de, Dünyaya iman etmemektir. Daha doğrusu dünyayı olduğu gibi görmektir. Dünya zaildir. Öyle mi? Öyle. Feriduddin Attar'ın pendname diye farsça bir, şu anda beyt sayısını hatırlamıyorum bir eseri var. Pendname Öğüt kitabı demek. Orada dünyayı senden önce binlerce kişiyi aldatmış süslü, boyalı, makyajlanmış günümüz kadınlarının birçoğu gibi koca karıya benzetiyor. Bu koca karı diyor çok fettandır diyor. Senin gibi diyor nicelerini diyor aldattı tuzağına düşürdü. Ve onları değirmeninde öğüttü diyor. Bu manada uzun uzun böyle beş on Beyit belki daha fazla efendim, dünyanın sahteliği, geçiciliği hakkında. Yani dünya ehlinin gözlerinde göründüğü gibi olmadığını anlatmaya dair nasihatler söylüyor. Peygamber aleyhissalatü da dünyayı bir yerine oturtuyor olması gereken yere. Dünyada diyor bir garip gibi yahut da bir yoldan geçen gibi bir kimse gibi ol diyor. Dünyayı böyle değerlendir. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Cenab-ı Allah yaşatırsa hayırla yaşatsın. 60 yaşımızı geçtik. Yahu inanın şöyle dönüp baktığı zaman dün dünyaya gelmişim gibi geliyor. Ben. Bitti. Bitti. E ben dünyaya kazık çakacakmış gibi niye kendimi göreyim? <Gülüyor> Yanlış mı görme olur o? Dünya Allah'ın ölçüleri çerçevesinde. Tahsil edildiği ve kullanıldığı zaman bizim işimize yarar. Ama dünya ve dünyalık hedef haline getirildiği zaman vasıta değil de hedef olarak görüldüğü zaman ahirete yakin azaltılır, azalır. Dünyayı mahsulleri ahirette biçilecek bir tarla olarak görmemiz tavsiye edilmiştir. Dünya ahiretin tarlasıdır diyor. Mahsullerini ahirette işte o şekilde dünyayı ahiretimize göre dizayn edeceğiz kısacası. Öyle dizayn ettiğimiz zaman dünya bizim için çok önemli olur. Gerçekten önemli. Değil. Dünya hayatı bizim için o kadar önemli ki bununla ebedi hayatı kazanırız veya kaybederiz. O kadar büyük bir fırsat. Büyük bir imkan. Bu imkanı bize gösterildiği şekilde değerlendirirsek. Yani kitaba ve sünneti Resulullah'a göre bu dünyayı görür ve dünyaya onların itibar ettiği çerçevede itibar edersek dünya bizim için rahmettir. Aksi takdirde azaptır. Ona dikkat edin. Cenab-ı Allah kendisine ve ahirete imanı Kur'an-ı Kerim'deki üsluba uygun olarak yine tafsilatlı delilleriyle anlatmaya devam ediyor. Üçüncü ayette buyuruyor ki وَهُوَ الَّذ۪ي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهَارًا Yeri yayıp döşeyen ve orada dağlar ve ırmaklar yaratan O'dur. Yeri bu halde yaratan O. İçindeki her şeyle birlikte donatan O. Dağlar ve ırmaklar yer için ve bizim hayatımız için vazgeçilmez unsurlardır yeryüzünde. Kur'an-ı Kerim'in tespit ettiği üzere, irşad ettiği üzere ve günümüz jeoloji biliminin de tespit ettiği üzere yeryüzünün dengesi dağların mevcudiyetiyle alakalıdır. Kur'an-ı Kerim dağlara biz onları burada belirtildiği gibi sabitleştirici kazıklar yaptık diyor. Revasi Rasiyenin çoğuludur. Sabitleştirici, tespit edici kazık demek. Kelime olarak. Dağlara bu ismi veriyor Kur'an-ı Kerim. Cibal dediği yerler de var. Fakat dağlardan Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde revasi ve rasiyat diye geçer masumda. Böyle olduğu bilimsel olarak da günümüzde yeni keşfedildi. Irmaklar apayrı bir mucizedir. Yeryüzünün her bir tarafında Cenab-ı Allah bu ırmakları ayrıca denizden uzak yerlerden alıyor. Denizlere kadar binlerce kilometre uzunlukta olan Efendime söyleyeyim saniyede akıttığı e, debi hızı veya debisi on binlerce tonlarla ölçülen Amazon Nehri gibi yerler var. Hırmaklar var. apaydı şeyler. Başlı başına bir mucize. Bir bakıyorsunuz her bir nehirin ilk kaynağına baktığınız zaman küçücük bir göze. O gözeden Kocaman bir ırmak, kocaman bir nehir. Binlerce kilometre akıp gidiyor. Bunlar işte işi tedbir ediyor dedi ya ayeti kerime. Çekip çeviriyor Allah bu işleri. Bunlar da böyle. Bunların da her birisinin ayrı bir idaresi var. Ve Cenab-ı Allah... Hadis-i Şerif'te bil, belirtildiği gibi La yüşğiluhu şe'nun an şan. Allah Allah Herhangi bir işi tedbir ve idare etmesi başka bir işi tedbir ve idare etmesine imkan vermeyecek şekilde onu meşgul etmez, uğraştırmaz. Bir şeyle uğraşması öbür işi bizim gibi haşa yapmaması, yapamaması, onunla uğraşamaması manasına gelmez. Hepsini tedbir ve idare ediyor. Ve hiçbir şey aksamaz. olur. Ne denizin dibindeki bir yosuncuk telef oluyor ifade yerindeyse onun haşa ihmalkarlığından ötürü ne de gök boşluğundaki bir veya da işte küçücük aciz bir kuş telef ediyor. Hepsi için sünnetler tespit edilmiş. Hepsinin kanunları var. Hepsinin hayatını, varlığını idame ettirmesi için gerekli şartlar onun tarafından oluşturulmuş bulunuyor. Ama Cenab-ı Allah birebir bizi daha çok yakından ilgilendiren hususları dile getiriyor. وَمِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ جَعَلَ ف۪يهَا زَوْجَيْنِثْنَيْنَ Ve orada yani yerde arzda bütün meyvelerden, mahsullerden çifter çifter yarattı. Ve bir de yugşin leyle nehar. Geceyi gündüze örtübürüyor. Yani dakika be dakika. Gündüz olan bir yer bir dakika sonra, iki dakika sonra, beş dakika sonra her neyse artık ne kadar zamansa gece veriyor orası. Dünya Hızlıca böyle işte. Ne diyoruz mesela ikindi namazını geciktirmiş olan bir kimse diyelim ki mazenetli olsun. Güneş batana kadar kılabilirsin bazı fıkıh kitaplarında. Tek bir rekat yetiştirebilirse güneşin batımından önce ikindi namazını yetişmiş olur. Demek ki bir rekatlik bir zamanda bile fark ediyor bu iş. Bu kadar şey. İnne fi zâlike lâ ayâtin li kavmi Şüphesiz tefekkür eden, düşünen bir topluluk için bunlarda bir değil, iki değil, birçok ayetler var. Az önce ayetlerin manasını, anlamını, delaletini söyledik. Belge, düşünen ama tefekkür eden, fikrini kullanan, fikreden, ...başını kafasında... ...omuzları üzerinde bir saksı gibi... ...dolaştırmayan... ...düşünüyorum zannıyla ...Allah'ın ayetlerinin ne anlama geldiğini... ...hiç hatırına getirmeyen... ...kimselerden bahsetmiyor. Sorarsanız birçok kimse düşünüyorum der. Ne düşünüyorsun? Bu düşüncenin semeresi ne... Mahsulüne ne veriyor senin bu düşüncen ne üretiyor? Senin için ve benim için, senin ve toplumun hayrına, dünya ve ahirette faydasına ne üretiyor senin düşünmen? Eğer senin beyin mesain, dünyada ve ahirette insanlara bir fayda sağlamıyorsa onun bir kıymeti yok ki. Kıymeti yok. Çünkü biz öyle bir dinin mensubuyuz ki, Hayrun nas men yenfau'un nas diyor. Allah Allah. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu da bizim pragmatizmimizdir. Bizimki bencillik değil. Eskilerin tabiriyle diyar kamlıktır. Başkalarının menfaatini gözetendir. Öyle Hazreti Ayşe soruyor ya Resulullah hediye verecek imkanım olsa diyor. Önce hangi komşuma, yakın komşuma mı vereyim, uzak komşuma mı vereyim? Çünkü hukuk önemlidir aynı zamanda. Biz hukuka da riayet ederiz. Yakın komşundan başla diyor. Ondan sonra ne kadarını verebilirsen o kadar uzağa git diyor. İsar var bizde. Yani kendisi muhtaç olsa bile kardeşini kendisine tercih etmek var. Tefekkür budur. Düşünebiliyor musun neyi? Başkasının faydasını? Kendine sevdiğini kardeşin için sevebiliyor musun? Yoksa kıskanıyor musun? Kendin için istemediğini aman başkasının da başına gelmesin bu diyebiliyor musun? Hatta bunun da ötesinde düşmanının dahi iyiliğini isteyebiliyor musun? İslam budur. Biz gerekirse düşmanımızın hidayet bulması için canımızı tehlikeye atarız. Cihad budur zaten. Cihad budur. Beni öldürmeye kast ben, beni öldürmesi pahasına hidayet bulmasını istiyorum. Var mı bunun ötesi? Niçin? Çünkü ben, onun hidayete bulması, hidayet bulması halinde, onun hidayet bulması benim için, göklerden ve yerdeki her şeyden dünyadaki her şeyden affedersiniz hadis-i şerifte öyle bir buyuruyor dünyadaki her şeyden daha hayırlı olduğuna inanıyor. Onun hidayet bulması için cihad edersem Rabbim bana şahadeti nasip ederse eni gökler ve yer kadar geniş olan bir cennete bana Miras, bana miras vereceğini biliyorum. Bir cennetin bana miras vereceğine inanıyor. İşte İslam böyle bir şeydir. Tefekkür budur. Tefekkür budur. Eğer onun neticesinde insanların dünya ve ahiretine faydalı olacak bir şey çıkmıyorsa, o tefekkürün bizim nazarımızda fazla bir kıymeti yoktur. Zihin konforu olur. Ben böyle düşünüyorum gibi başkalarına hava atmaktan da fazla bir kıymeti olmaz. Evet. Tefekkür imanımızı pekiştirecekse işe yarar. İşte ayet-i kerimeler bunu devam ettiriyor. Bakın ne diyor? Ve fil ardi, bunlar hepsi tefekkür ettiren hususlar. Ve fil ardi kitam mütecavirat. Yeryüzünde de birbirlerine komşu çok farklı bölgeler var, kıtalar var. Bugün bildiğimiz coğrafi kıtaları anlamında değildir bu. Birbirinden kesilip ayrılan bölümler. Söz gelimi burada bir vadi, burada bir dağlık bölge, burada bir ova, burada bir düzlük, burada şu, burada bu. Burada söyleyeyim hayvancılığa müsait, burada şehir kurmaya müsait. Burada tarıma müsait, burada şuna müsait, burada buna müsait. Yerler. Her bir tarafın ayrı bir bölge özelliği var, güzelliği var ve bunlar birbirlerine komşu araziler. Komşu bölgeler. Cenab-ı Allah kainatı tek tip yaratmayışının birçok hikmeti vardır. Bu hikmetlerden birisi de kudretini göstermek, ikincisi, ikincisi, bizim ve kainattaki diğer mahlukatın türlü ve çeşitli ihtiyaçlarına cevap vermektir. Biz insanların, hayvanlarımızı otlatacağımız meralara da ihtiyacımız vardır. Şehirlerimizi, köylerimizi, kasabalarımızı kurup yerleşeceğimiz yerleşim yerlerine de ihtiyacımız vardır. Ekip biçeceğimiz maden ocağı gibi kullanacağımız veya sanayi yapacağımız ve buna benzer sayılabilecek kadar çok ihtiyacımız var. Hepsine ihtiyacımız var. O halde bizim bu yere karşı bizim hikmetle davranmak borcumuz da var. Tıpkı farza et yen bir hayvana ot koymak ne kadar hikmete aykırıysa, Faraza, ziraata elverişli olan bir yeri tutup sanayi arazisi haline getirmek de öyle hikmetsizliktir. Hikmet çünkü her bir şeyi yerli yerince kullanmak demektir. Her bir şeyi yerli yerince yapmak demektir. Cenab-ı Allah bu şekilde yerleri kıtalar hakkında halinde, yeri birbirine komşu kıtalar halinde yaratmış olması... Her bir kıtanın ayrı bir faydasının ve ayrı bir maksadının olmasına binaendir. Hem bununla çeşit çeşit yaratmaktaki kudretini bize göstermiş oluyor. Bunlar ayettir. Bir diğer ayet ise bizim bunlardan her birisinden ayrı bir şekilde istifade etmemiz gerektiğine işaret ediyor. Her birisinden en verimli şekilde nasıl yararlanılabilecekse öylece kullanılacak o araziler, o topraklar, o bölgeler. Başka ve cennetimin âğnab zaten sonrasını anlatıyor ve üzüm bağlarından bahçeler. Üzüm bağları var. Biliyorsunuz şöyle ne kadar bayır olursa üzüm bağları, ne kadar güzel güneş alırsa her bir asma ister yerde olsun ister yukarıda olsun fark etmez ne kadar güneş alırsa üzümü de o kadar kaliteli olur tabi toprak özelliği de olması lazım bu ayrı bir şey yani onun için bahçeler ayrı üzüm bağlarını ayrı zikretti ve zarun ekin tarla yapılacak yani orada ziraat yapılacak başka yerler ونخيلون, hurma ağaçları da ayrı kıtalarda yapılır hurmacılık ayrı yerde yapılır çok soğuk iklimde hurma ağacı et. Olmaz öyle bir şey. Yetişmez. Yetişmez. Her yerin kendisine göre işte. Bu da Cenab-ı Allah bakın ayetlerini anlatıyor bize. Bunlardan ibret alın diyor. Tefekkür edin. Ne ne içindir? Ve anlamı nedir? Kainatta anlamsız bir şey yok. Bir sineğin kanadının bile anlamı var. Ona göre... Sınvanun ve gayru sinvan. Birbirlerine benzeşenleri de var, benzemeyenleri de var. Birbirinin aynısı gibi görünenler de var, farklı görünümde olanları da var. Ama dikkat edin diyor, hepsi yuskâ bimâ in vâhid. Bahçeler de, üzüm bağları da, ekinler de, hurma ağaçları da aynı suyla sulanıyor. Bunların mahsulleri farklı, şekilleri farklı, tatları farklı, faydaları farklı, istediğiniz kadar farklı. Hatta bazen aynı ağacın meyvesi bile farklıdır. Şekilde fark ediyor, büyüklükte fark ediyor, tatta fark ediyor, renginde fark ediyor, fark ediyor da ediyor. Cenab-ı Allah tornadan Efendimiz'e söyleyeyim, imal eder gibi bir şey üretmiyor. Onun yaratma hazinesinin sınırı yok. Kainatı ne kadar azametiyle anlayabilirsek, Allah'ın azameti hakkındaki inancımız o kadar kemale doğru yaklaşır. Bunların fark edin şey, tefekkürü Cenab-ı Allah bundan sonraki ayetlerde hemen bir sonraki ayette Üçüncü ayette belki diyor bunlarda ayetler var tefekkür eden bir topluluk için. Alın size tefekkür diyor. Tefekküre bir örnek. Çünkü en anlatılması zor şeyler soyut şeylerdir. Tefekkür de soyut bir iştir. Ama Kur'an öyle muhteşem bir kitap ki en soyut hususları bile bize somutlaştırarak, müşahıslaştırarak anlatıyor. Bakın diyor. Somun, soyut dediğiniz, mücerred dediğiniz tefekkürün somutlaştırılması budur. Ve böylelikle müşahastan mücerrede doğru yol almamız sağlanıyor. Çünkü tefekkür mücerret bir eylemdir. Ama nesnesi müşahastır. İşte insan böyle bir varlık mücerret olanı idrak edebilir ve kişi ne kadar mücerredi idrak edebilir zihninde onu anlayabilecek ve anlatabilecek seviyede olabiliyorsa onun da tefekkürü o kadar ileri tefekkürünü ifade etmesi de o kadar ileri kabul edilir. Ve nufadil bazı ha ale bazın fil ukul. Aynı sudan sulanıyorlar düşünün bunu diyor. Bununla birlikte bunların bir kısmı yenilip lezzet verilmesi halinde diğerinden fazla üstündür, daha üstündür. Daha faziletlidir, daha değerlidir, daha kıymetlidir. Öyle Her birinin ayrı bir özelliği vardır, ayrı bir değeri, ayrı bir kıymeti vardır. İnne fi zâlike le ayatin li kavmi Bakın bir önceki ayet, şüphesiz bunda tefekkür eden bir topluluk için ayetler vardır. Bunda sona eriyordu. Bu ayet, ayet-i kerime de şüphesiz bunda, bunlarda veyahutta aklını kullanan, akleden kimseler için ayetler vardır. Bir değil birçok ayet. Birçok belge, birçok işaret, birçok alamet var. وَاِنْ تَعْجَبُ Yani Ey Resul şaşıyorsan diye bunca ayetlere rağmen iman etmeyen işlerine mi şaşıyorsun diyor. Asıl hayret edilecek şaşılacak şudur diyor. فَاَجَبٌ قَوْلُهُمْ اَاِذَا كُنَّا تُرَابًا اَاِنَّا لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ Asıl hayret edilecek olan şey kısacası onların ahirete iman etmeyi Hausaları nasıl duramayıp bunu uzak bir ihtimal görmeleridir diyor. Yani kelime kelime manası söyleyecek olursak, asıl şaşılacak olan şey onların biz toprak olduktan sonra mı yeni bir yaratılışla yaratılacağız. Halbuki tefekkür etseler şu. Üzüm bağlarında, şu hurma ağaçlarında, şu ziraat mahsullerinde ve kainatta gördükleri her bir şeyde, hatta kendi vücutlarında, bedenlerinde dikkat etseler, her an yeryüzünün her tarafında ölümün ve dirilişin, hatta her şahsın bünyesinde, her bir canlının bünyesinde ölümün ve dirilişin, Yüzlerce örneği var. Diyelim ki bunların hiçbirisini bilmiyorsun, görmüyorsun. Kendini de düşünmüyor musun? Nasıl var olduğun üzerinde tefekkür etmiyor musun? Etmen gerekmez mi? Asıl harit edilecek budur. Bunca kainatı göreceksin. Bunca ayrıntıları tek tek göreceksin. Kainatı da bütünüyle göreceksin. İnceleyeceksin ve ondan sonra diyeceksin ki ya öldükten sonra biz yeniden mi yaratılacağız? Bunun ayrıca kainatla örtüşmeyen bir tarafı da var. Niçin? Kainatta hikmetsiz, maksatsız bir şey var mı? Yok. Bunu herkes görebilir. Peki... İnsan olarak bizler bu kainatın en mükemmel varlığı olduğunu da çok rahat bir şekilde gözlemleyip anlayabiliyor muyuz? Anlıyoruz. Bir zerre hikmetsiz ve gereksiz yaratılmamışken, kainatın en mükemmel unsuru, ahsen-i takvimde en güzel surette yaratılmış olan, en güzel ölçülerde, boyutlarda, en güzel değerlere sahip olarak yaratılmış olan insan, Nasıl boşuna yaratılmış oluyor? Cenab-ı Allah şöyle diyor başka bir yerde de saydı billah. E fehasibtum enna ma halaknakum ve annakum ileyna la turcaun. Siz bizim sizi boşu boşuna yarattığımızı ve mutlaka sizin bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz diyor. Gerçekten de biz eğer ölümden sonra dirilmeyecek olursak, bu hayatın kıymeti nerededir? Nice kimseler var ki hayatları boyunca tuhyanla geçmiş. Hayatları hep tuhyan, yani başkalarına zulüm ile geçmiş. Ve nice kimseler var ki, zulme maruz kalmış o da hayatında zalim de zulmünün cezasını çekmeden çok gitmiş zalim var kendisine yapılan zulmün adaletinin gerçekleştiğini görememiş çok mazlum da var eğer bu dünya hayatında gerçekten bu zulmün bir nihayeti ve karşılığı görülmeyecekse bu mazlumiyetin Allah için Allah yolunda yüründüğü için karşılaşılması halinde bunun bir karşılığı olmayacaksa ve hepimiz öleceğimiz zaman eşit olacaksak kimisi fakirliğin, sefaletin her türlü sıkıntısı içerisinde bir başkası her türlü refah, lüks ve debdebe içerisinde birisi birisi Belki İslam'a uygun yaşamaktaki titizliği dolayısıyla geçim darlığına mahkum olmuştur. Bir diğeri de helal haram demediği için belki o hallere istidraç olmak üzere. Yani derece derece adım adım azaba yaklaştırmak için bu hallere maruz kalmıştır. Ve nitece de ikisi de ölüp toprak olacaksa ve ondan sonra olmayacaksa ben ne neyleyim bu hayatı? Ne işe yarar ki bu hayatı? Niçin ben de zalimlik etmeyeyim ki? Niçin etmiyoruz? Çünkü biz ahirete iman ediyoruz. Çünkü biz inna va'dallahi hakku fe la tugrannakumul hayatud dunya ya Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın diyoruz. Ona iman ediyoruz. Dolayısıyla Asıl diyor hayret edilecek. Onların onların toprak olduktan sonra yeniden mi? Bunu uzak bir ihtimal görüyorlar. Bunca kainatı görüp düşünmüyorlar. Düşünmüyorlar. Nasıl olacak diyorlar? Ya biz toprak olduk ya önce toprak bile değildik. Bir zamanlar toprak bile değildik hiçbirimiz. Her birimiz ömrümüzden bir sene daha geriye ekleyerek geri gidelim bakalım. Neydik? Neydik? Hiçbir şey değildi. Ama olduk. Olduk. Yaşadık. Bu hale kadar geldik. Vademiz dolunca da gideceğiz. Her şeyin demek ki bir sınırı, bir hududu, bir noktası var. Ondan sonra da Bizi bu şekilde yaşatan ve bu noktaya getiren, bize vaat ettiğini de gerçekleştirecek olandır. İşte bunlar diyor, Rabbilerini inkar edenlerdir diyor. Ula'ikellezine keferu <gülüyor> birabbim. Birçok batılı düşünür, yazar, sanatkar vesaire, Hayatı anlamsız görmüştür. Bunlardan birisi işte bizim çocukluğumuzda işte felsefi bakımdan da aynı zamanda felsefesini edebiyata yansıtan en meşhur romancılardan, Fransız romancılardan birisi Jean-Paul Sartre'dir. Hayata bir anlam vermiyor zavallı. Oho yazdığı romanları koysun şu kadar. Dünyanın en büyük filozoflarından kabul ediliyor hayattayken. Ne işe yarayacak? Senin tefekkürün ne kıymeti ifade eder zavallı? Hayatın gayesini anlayamamışsın. Adam hayatı amaçsız gördüğü için bunalıma giriyor. Haklı. Haklı. Onu o bulanımdan kurtaracak, hayata anlam katacak, yaşayışına değer katacak en önemli unsur imanını kaybetmiş. İmandan mahrum. İman olmayınca bu hayatın kıymeti ne olsun ki? Hiçbir kıymet ifade etmez. Onun için... Rablerini inkar edenler ahirete de haliyle inkar ederler. Ahireti de inkar ederler. Yani Allah'a iman ile ahirete iman birbirleriyle ki bütün iman esasları böyledir. Birbirlerinden ayrılmazlar. Ve'ulâike'l-eğlâlu fi e'nâkihîn. İşte onlar boyunlarında tasmalar, zincirler bulunanlardır. İlk anda ahiretteki azaplarının anlatıldığı sanılır, doğrudur. Fakat bundan ibaret değildir. Aynı temsil dünyadaki durumlarında da temsili olarak zaten var. Boynunda halka bulunan, tasma bulunan eski köleler, böyle esirler veyahut da bu şekilde tutulurdu, tutuklanırdı hareket edemezlerdi. Ellerini, kollarını, kafalarını istedikleri gibi hareket ettiremezlerdi. İşte Allah'a ve ahirete iman etmeyen bir kimsenin zavallı durumu, böyle bir esirin zavallı durumu gibidir diyor. Onlar boyunlarında halka bulunduğu için hareket edemeyen zavallılar gibidir diyor. İman da bu şekilde bu İnsanın elini kolunu bağlar, hareket üzere, hareket fıtratı üzere yaratılmış olan insanı hareketsizleştirir diyor. Doğru yolda hareket etme imkanı vermez sana küfür ki insana. İman olmayınca doğru yolda hareket etme imkanını kaybedersin. Sırat-ı müstakim üzere yürüme fırsatını yitirirsin. Böyle bir temsili anlamı da var. Ve ulaike ashabun nar hum fîhe hâli Ve onlar cehennemin sahipleridir, arkadaşlarıdır. Onlar orada temelli kalacaklardır. Ebediyen kalacaklardır. Allah muhafaza buyursun. Bunlar Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmemekle yetinmiyorlar. Ahirettin geleceği, gerçekleşeceği hususunda şüphe etmekle veya inkarla yetinmiyorlar. Meydanda okuyorlar. Diyorlar ki, diyor ki Cenab-ı Allah onların durumlarını anlatırken وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ Onlar, Güzellikten, iyilikten önce kötülüğü senden çarçabuk isterler. Yani onların istemeleri gereken şey senin onlara teklif ettiğin imandır. Sırat-ı müstakimi kabul edip o yolda yürümeleridir. Güzellik budur. Bunda acele etmeleri gerekiyorken bunu bırakıyorlar senden inanmamışlarının ifadesi olarak haydi getir azabı diyorlar sana azap gelince iş bitmiş olacak sizin bundan faydanız olmayacak ki o kadar akılsızlık e küfür insanda akıl bırakmıyor ki veya akılla beraber küfür ve inkar olmaz ki mümkün değil Akıl kullanılırsa doğru olarak aklın götüreceği yer imandır. İmanla beraber de hayatın anlam kazanması vardır. Dünya ve ahiretin anlam kazanması mevzubahistir. İman sayesinde ailenin kıymeti anlaşılır, ümmetin kıymeti anlaşılır, arkadaşın kıymeti anlaşılır, komşunun kıymeti anlaşılır, kardeşin kıymeti anlaşılır, Hatta küçücük bir kelebeğin, bir böceğin, bir sineğin dahi onunla kıymeti anlaşılır. Çünkü iman sizin her şeye bakışınızın olması gerektiği gibi şekillendirir. Kainatın daha doğrusu dünyanın bu ekolojik denge, ekolojik dengeden falan filan bir şeylerden bahsediyorlar. E bu dengeyi kim bozdu? Müminler mi bozdu, kafirler mi bozdu? Müminler elinde bu sanayi tabaçtan beri neşrünama bulsaydı, faraz-ı sanayi inkılabı tabaçtan beri teorik olarak soruyoruz, söylüyoruz. Avrupa'da değil de İslam dünyasında gerçekleşmiş olsaydı ben kesinlikle mümin ellerin sanayiyi böyle topluma, etrafa, çevreye zarar verecek bir şekilde şekillendireceklerine ihtimal vermiyorum. Kendimden biliyorum, sizden biliyorum. Halen bu kainata yine İslami şuurun dipdiri olmamasına rağmen zarar vermeyenler bizleriz. Karıncaya dahi zarar vermez tabiri bizim tabirimizdir. Ve bunun bizim inancımızla sıkı bir alakası vardır. hadis Şerif diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Peygamberlerden bir peygamber askerleriyle birlikte bir yerde konakladı. Onu bir karınca ısırdı. O da öfkelendi. Karınca yuvasının hepsini tahrip etti. Cenab-ı Allah ona vahyetti. Diyelim ki ceza verecektin. Neden tek bir karıncayı cezalandırmadın? Bir peygambere bile taviz yok. Bu hadisin bizim için Allah'ı çok büyük ben durup durduk yerde bir şey zarar veremem. Vermemeliyim veyahut da. Üçlüman böyledir. Bir ibadet düşünün ki bir dinin bir ibadetinde zarar vermediği takdirde bir otu bile koparmak haramdır diyor, ihramın bozulur diyor hacda. Ne müthiş bir şuurdur. Hacca girdiği ihramında bu işi yapmayan başka zamanda gereksiz yere yapmaz. Çoluğuna çocuğuna da bunu öğretir. Çevresine de bu eğitimi verir. Ah beşeriyet İslam'ın kıymetini bir anlasa. Ve onlardan önce Müslümanlar İslam'ı kaybetmenin günümüzde neye mal olduğunu bir fark edebilsek. Bu ümmet İslam'ı kaybetmenin maliyetini hesap etmekten acizdir. Anlamaktan, kavramaktan acizdir maalesef bu haliyle. Ne komşuluk hukukumuz kaldı, ne akrabalık hukukumuz kaldı, ne kardeşlik hukukumuz kaldı, ne insan hukuku tanıyoruz, ne hayvan hukuku tanıyoruz. Evlat babasını, baba evladını, anne kızını, öbür tanımıyor. Yok. Niye? E dedik ki kardeşim yahu 14 asır önce Arap'ın bedevisine inmiş olan bir kitabın bize faydası olmaz ki. Şiirler yazdılar Kabe Arap'ın olsun Çankaya onlara yetermiş. Bu anlayışın hani derler ya rüzgar eken fırtına biçer. İnkar ve ilhad ekeceksiniz de bunun acı meyvelerini, bu Cehil karpuzlarını devşirmeyeceksiniz. Olmaz öyle bir şey. Ne eken, sen onu biçersin demişler. Bu biçilecek. Tekrar doğru yola dönüp de dost doğru yol üzerinde ümmet olarak yol alırsak Allahü Teala üzerimizdeki şerleri hayra tebdil edeceğinden herkes emin olsun. İşte bunlar madem diyor iyilikten, güzellikten önce senden kötülüğü istiyorlar şunu bilsinler ki وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ Onlardan önce pek çok misaller ve kendileri gibi inkar edenler manası o. Kendileri gibi inkar eden toplumlar gelip geçti. Onların da başlarına birçok şeyler gelip geçti. Vaktimiz maalesef bitmiş. Ben yine burada kalayım. İnşallah önümüzdeki ders 6. ayet-i kerimeden devam ederiz.